Muhtemelen hocam üvey kayınvalide ile mahremiyet ilişkisinin nasıl olması gerektiğini izleyicimiz merak etmiş. Evet üvey kayınvalide nasıl oluyor? Önce bunu bir muşahas hale getirelim. Evet buyurun. Yani bir beyefendi evli hanımefendi vefat etmiş. Hı hı. Sonra ikinci bir hanım almış. Birinci hanımdan çocukları var diyelim kızı var. Siz e, annesi vefat etmiş bir hanımefendiyle evlendiniz. Kayınpederiniz de e, bir hanımefendiyi sonradan aldı. Dolayısıyla sizin üvey kayınvalideniz oluyor. Eşinizin üvey annesi oluyor. Peki mahremiyet noktasında e, dikkat edilmesi gereken husus nedir? E, şimdi hurrimet aleykum ümmetukum diye başlayan ayeti kerimede Cenab-ı Hak üç tane kadından bahseder. Analarınız yani vizatihi sizi doğuranlar. Ayrıca e, süt analarınız yasaklanmıştır diye beyan edilir. Bir de ummehâtu e, nisaikum eşlerinizin anneleri diye bir yasaklama getiriliyor. Fakat e, tefsirlerde, fıkıh kitaplarında, ee, bu burada kastedilen e, eşlerinizin anneleri derken kimlerdir. Bunlar sizi doğuran anneler, yahut size süt veren anneler Hı -hı. denmiştir. Dolayısıyla mesela farz edelim. kayyın valiidenizin, e, kayın valideniz üvey olsun, kayınpederiniz pederiniz vefat etmiş olsun. Eşiniz de diyelim vefat etti. O anneyle bile, üvey anneyle bile dinen evlenme yasağı yok. Yani bu garip gelir ama öyle bir yasak söz konusu değil. Zira bu eşinizin gerçek annesi değil. Peki bu, bununla ilgili neler var? Mahremiyet konusunda neye dikkat etmek lazım? Şimdi eşinizin öz yahut süt annesi ile... Ebedi evlenme yasağınız var. Yani onunla kesinlikle evlenemezsiniz. Bu anneniz mesela saçı açık olarak sizin yanınızda dursa günah işlemiş olmaz. Çünkü ebedi evlenme yasağı var. Fakat üvey anneniz ebedi evlenme yasağı olan bir hanımefendi değil. Dolayısıyla siz kayınvalideniz, üvey kayınvalidenizin yanındayken... Yabancı bir kadınla nasıl ilişki kuruyorsanız öyle kuracaksınız. Evet. Yani o kadınla bir odada hiç kimsenin olmadığı bir yerde kalamazsınız. Yolculuğa gitmenizde sıkıntı olabilir, dikkat edeceksiniz. Bir de üvey kayınvalideniz sizin yanınızda başını açamaz. Çünkü yabancı bir kadındır. Buna dikkat etmek lazım yani bu fıkıh kitaplarında belki çok yer almayabilir her aradığınızda da bu fetvayı bulamayabilirsiniz özellikle benim anlattığım demek ki Cenab-ı Hakk'ın üç türlü anadan bahsettiğini görüyoruz ayet-i kerimelerde bir sizi doğuran anneler iki mesela annenizle haşa evlenebilir misiniz? Kesinlikle. Süt annenizle evlenebilir misiniz? Yasak. Eşinizin annesiyle evlenebilir misiniz? Hayır. Ama hangi anne? Eşinizi doğuran gerçek annesi. E gerçek annesi Yahut onu emziren anne diyor orada. Hı hı. Eşinizin anneleri derken yasaklama, özanne süt anne ile ilgilidir. O halde üvey anne, üvey kayınvalide ile damat. Kapalı bir ortamda hiç kimsenin olmadığı bir mahalde gizli bir şekilde kalamaz. Üvey kayınvalide damadının yanında başını açamaz buna dikkat edecek.